Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Nüket Esen. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Nüket Hoca uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı ve kendisi bir süredir emekli olmasına rağmen orada ders vermeye devam ediyor. Bugün Nüket Hocayla Ahmet Müjetefendi'yi konuşacağız. Bugün Türkiye'deki akademilerde özellikle edebiyat bölümlerinde Türk Dil ve Edebiyatı bölümlerinde Ahmet Mithat Efendi deyince ilk akla gelen isim <gülüyor> <gülüyor> Nüket Hoca ve şimdi aslında ben biraz Ahmet Mithat'a başlamadan önce Ahmet Mithat Efendi'nin Türkçe edebiyatta edebiyat tarihlerindeki alımlanması ve bu alımlanmasının değişimi üzerine konuşmak istiyorum sizinle çünkü e, Ahmet Mütat Efendi'nin bu edebiyat tarihimizdeki alımlanmasının değişiminde sizin çok büyük bir rolünüz var ve e, sonrasında işte Cale Parla, Murat Belge onların da e, katkılarıyla biz e, işte Ahmet Hamdi Tanpınar'ın e, dediği gibi bir avam olmadığını <gülüyor> evet. sadece evet. bunun çok ötesinde olduğunu fark ettik aslında yani bu algı sizde nasıl oluştu ve siz neden bu şeylere rağmen Ahmet Mithat'ı değerli tırnak içinde buldunuz? Oradan başlayalım mı hocam? Tamam tabii. Şimdi e, gerçekten de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 19. asır Türk Edebiyatı tarihi e, Ahmet Mithat e, Efendi ile ilgili bir takım yargılar koyar ortaya. Ve onlar bizim e, Türk Edebiyatı alanında özellikle e, Ahmet Mithat'ın algılanmasında çok etkili olmuştur. E, ve e, daha elitist bir bakışla baktığını e, düşünebiliriz Tanpınar'ın e, edebiyata ve edebiyatı üreten insanlara. E, ve e, Ahmet Mithat'ı e, hem e, sosyal olarak e, geldiği yer köken olarak avam buluyor. E, hem de e, ben ideolojik... E, e, konumların çok etkili olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bir atı tarihi e, yazılırken e, maalesef diyeyim <gülüyor> <gülüyor> çünkü e, Ahmet Mithat Efendi e, zamanında hem e, Abdülhamit'i destekleyen Abdülhamit'in e, adamı olarak bilinen bir insan e, hem de e, İslamcı olduğunu ilan eden bir insan. E, tabii e, Cumhuriyet kurulduktan sonra e, bu iki konumda e, gözden düşen konumlar oluyor ve Tanpınar'da e, o çizgideki bir insan olarak yani ben e, e, edebi olmaktan çok Tanpınar'ın Ahmet Mithat Efendi ile ilgili yargılarının e, siyasi ve e, sınıfsal e, ...olduğunu düşünüyorum... E, zaten ben e, edebiyat tarihlerini okuyunca sadece Hanpınarı değil e, hep klişelerle karşılaştığımı gördüm e, bu alanla ilk e, uğraşmaya başladığımda ve bu beni çok rahatsız etti çünkü bir büyüğün dediğini bir küçük e, tekrar ediyor evet. çünkü e, ona karşı çıkması yani bizim hiyerarşi anlayışımızda e, büyüğün dediğini takip edeceksin ona karşı çıkmak saygısızlık. İşte Tampınar'ın dediğinin tersini söylemek Tampınara saygısızlık haddin ne değil kimsenin gibi tırnak içinde. <gülüyor> <gülüyor> e, bunlar beni çok rahatsız etti zihniyet olarak. Ben öyle düşünen ve öyle yaşayan bir insan değilim herhalde. Onun için böyle bir e, ben anlamak istiyorum bu adam neler yazmış? Niye bu kadar kötü? E, Ahmet Mithat Efendi diye eserlerini okumaya başladım. E, o dönemin olaylarının içinde görmeye çalıştım Ahmet Mithat Efendi ve yazdıklarını. Ve hiç de öyle bir e, bana edebiyat tarihlerinden gelen algıyla aynı fikirde olmadığımı gördüm. Bunun üzerine ay bu adama haksızlık ediliyor şeklinde ben e, Ahmet Mithat üzerine çalışmaya başladım. ...öyle başladı yani benim. Evet... Bir de bir kitabınız da var ayrıca Ahmet Mithat'la ilgili hikaye anlatan adam diyorsanız evet, Ahmet evet. Mithat için. Neden hikaye anlatan? <gülüyor> onu böyle tarif yani herhalde o sizin için onu en iyi tarif eden şey bu mu? Bu evet çünkü şöyle bir edebiyatçı yüce bir insan olmak zorunda değil. Bir edebiyatçı belirli bir siyasi çizgide olmak zorunda değil. Çok ahlaklı bir insan olmak zorunda değil. Ben... Edebiyatın üretilmine bakmaktan yanayım. Yani bir edebiyatçı olarak yazılanı ben bakıyorum. Ama onu yazan adam şöyleymiş, tamam onunla ilgili de bayılırım öyle magazinel hmm, <gülüyor> bilgilere. <gülüyor> Ama o eğlence kısmı için yani bir edebiyatçı olarak metinlerin değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve Ahmet Mithat'ın da her şeyi bir tarafa bırakın, bütün diğer karakteristiklerini diyeyim size. ...hikaye anlatıyor bize... ...o kadar çok roman yazmış... ...öykü yazmış, tiyatro oyunu bile yazmış... ...bir şiir yazmıyor... Ee, ...işte biliyorsun... ...şeyler bütün işte, sosyoloji üzerine... ...askeriye üzerine Aynen. psikoloji... Evet. ...tamam yani... bunlarda uzman derinlikli şeyler yazdı... ...anlamında söylemiyorum ben... ...ama yani... E, ...deyerek bir sürü konuya... E, ...yayılmış bir adam... ...bu adam bize hikayeler anlatıyor... ...işte iyice şey pardon... ...böyle şey olması da gerekmiyor... ...büyük Hı -hı. E, şaheserler yarattı... Hı -hı. ...hayır... ...öyle bir iddiam da yok yani... ...şimdi durup da ben Ahmet Mithat'ın çok sofistike... Hı -hı. ...edebiyat ürettiğini de söylemiyorum... Hı -hı. ...ama 19. yüzyıl sonunda... ...Osmanlı'da... ...yeni bir edebi türde... ...bu adam bize bir sürü hikayeler anlatıyor... ...evet... Bir de bu hikayeleri anlatırken birçok Türkçe'de özellikle roman ve hikaye tarihinde anlatı türleri ve anlatı teknikleri açısından da evet. hani birçok şeyin işte 1950'lerden sonra pat ortaya çıkmadığını, Ahmet Mithat'ın bunların birçoğunu denediğini Aynen, e, evet. fark etmek de son derece çok, il, çok ilginç aslında. Çok, çok, Öyle çok değil ilginç, mi? çok ilginç, çok Hanım Yine sizin e, evet. karı koca masalı, Evet. E, yani biraz mesela bunlardan da bahsedebilir miyiz hocam? Tamam. Yani bu hani anlatım teknikleri, işte kendi eserlerindeki o arayışı, e, evet. biraz böyle el yordamıyla bir takım şeyleri yapmaya çalışırken ki. ...ben hep çok şaşırtıcı buluyorum... ...açıkçası çok, çok, Ahmet Mithat'ı. ...çok, çok, ...şimdi dediğin iki noktada çok haklısın... ...yani biri her türde yazıyor... ...çünkü şimdi bu adam sürekli yazan... ...yazdığıyla... ...işte hem halka eğitecek... ...bir sürü şeyler öğretecek... ...hem de aynı zamanda para kazanacak... Şimdi evet. ...o da çok önemli çok Ahmet önemli. Mithat Efendi için... ...onun için değişik türler deniyor... ...yani şey... ...ne bileyim... ...hem anı yazıyor hem seyahatname yazıyor hem coğrafya kitabı yazıyor yani mümkün olduğu kadar e, olan dünyada olan konular üzerine e, çalışmaya çalışıyor diyelim e, ama onun dışında yazdığı kurmaca eserlerde de sıkıcı olmamak ve değişik şeyler şimdi iki roman yazarsanız e, belirli bir yapının içinde kalabilirsiniz ama 30 roman yazarsanız e, kendinizi tekrar etmemek için bir şeyler bulmanız lazım ve devamlı bunların peşinde olduğunu görüyoruz ve dediği gibi daha sonraki 20. yüzyıl ortasından itibaren ortaya çıkacak bir takım anlatı e, tekniklerini öyle çok üst düzey bir seviye değil. değil tabii ki evet. ama el yordamıyla evet. dediğin gibi bir şeyleri ayağına dolanıyor derim ben hep. Ahmet Mithat Efendi o kadar çok değişik bir şeyler yapmak için ıı, aranıyor ki ayağına dolanıyor bir şeyler. Yani gerçekten müşahedat ya. mesela inanılmaz bir şeydir. Evet. Yani hem ıı, karakterler anlatıcı olurlar onların dediklerini yazıyor gibidir. Roman onlardan oluşmaktadır. Hem de... Iı, Anlat baş anlatıcı olan Ahmet Mitat romanın olaylarının içine girer. Yani hep şey derler işte UNESCO'nun altı kişi yazarını arıyor <gülüyor> tabii o çok ileri ve sofistike bir şey. Yani öyle değil ama ama 19. yüzyıl sonunda yani çok önemli bir şey yaptı. Karı koca masalı da öyle. Yani karı koca masalı anlatıcıyla e, muhatabının arasındaki e, muhabbetten konuşmadan oluşan bir metin ya, mesafeyi ortadan Aa, evet. yani <gülüyor> <gülüyor> işte bunlar mi? ayağına dolanmış diyorum ben Ahmet Mithat'ın e, ve bundan dolayı da çok önemli bir anlatıcı onun evet. için hikaye anlatan adam evet bu anlatıcılık tabii bu işte meddahlık. Gelinliğinden Hı. de gelen Tabii bir şey. etkileniyor. Oradan evet. da etkileniyor. Bir de biz uzun yıllar sizin de bahsettiğiniz gibi yani Türkçe'deki bu edebiyat tarihi yazımlarının klişelerle olmasından dolayı çoğunlukla edebiyat tarihi ve eleştiri de yokluk üzerinden kuruldu zaten. Hani evet. O yok, bu yok, evet. şu yok. Aynen. Aynen. Bir de ben artık hala kullanılıyorum, bilmiyorum ama batılı anlamda. Gibi Ay, ifadelerle evet, <gülüyor> evet, devam eden bir şeyin içinde de Ahmet Mithat'ın aslında çok da hani muhafazakar değil son derece kozmopolit ve modern evet, bir hani 19. Evet, yüzyıl Osmanlı aydını ve yazarı portresi çizdiğini de evet, fark evet, ediyoruz yani Namık Kemal ile karşılaştırdığımızda mesela evet, son derece e, Tırnak içinde değil aslında açık fikirli ve Tabii, daha kozmopolit renkli, renkli evet. e, kozmopolit bir e, yazar da ortaya çıkıyor. Ve bu bizim edebiyat tarihindeki yüzyıl algımızı ve işte bu Osmanlı entelektüeli ve kendini yazıyla ifade eden Osmanlı entelektüeli, e, ne bakışımızı da değiştiriyor sanırım. Öyle evet. değil mi? Evet. Ve Ahmet Mithat çok haklısın. Çünkü e, hakikaten birçok yazarın donmuş bir tanımı vardır o dönemde. Evet. Şöyle şöyle insanlar yazar olur. Ahmet Mithat bu tanımlara uymuyor. Ahmet Mithat böyle tamamiyle kendi nevi şahsına münhasır dediğimiz tarzda bir adam. Yani hem İslamcı hem mesela Avrupa'da bir cevelanda anlatıyor. Sürekli bira içiyor Avrupa'da evet. gezerken mesela. E, yani müthiş bir e, sabitleyememek evet. Durumuyla karşı karşıyayız e, Ahmet Mithat'a Bu da bana çok cazip geliyor Çünkü hayat böyle iki kere 2 dört etmiyor aslında İnsanları da böyle ak kara diye tanımlamak çok zor. Yani Ahmet Mithat'ın karakterleri öyledir. Evet, Karadır ama evet, kendisini doğru. yani bir insan olarak çok zor. Tamam, belirli klişelere göre bakarsanız "Aa bu adam gerici" dersiniz. Belirli klişelere göre bakarsanız "Aa bu adam aykırı" dersiniz. Tek bir kelimeyle ifade etmek e, zor Ahmet Mithat'ı. Ahmet Mithat karma karışık bir adam. Evet, bu karma karışıklık da belki aslında hani özellikle Cumhuriyet sonrasındaki bu edebiyat tarihleri yazılırken onun o karışıklığının sizin de başta bahsettiğiniz gibi bir yere konumlandırılamamasıyla da ilgisi olabilir şüphesiz. Bir de yine bahsettiğiniz gibi Ahmet Mithat para kazanmak zorunda olan bir yazar evet. aynı zamanda. Bu da çok önemli bir şey. Yani 19. yüzyılda bir entelektüel artık serbest girişimci olarak ortaya çıkıyor. Evet devletle doğrudan ilişkileri var. Hani olsun da istiyor. Oradan yardımlar, para da almak istiyor. Fakat sonunda biz bir serbest girişimci ...şimdiciyle karşı karşıyayız... ...ve Ahmet Mithat... ...bu yazdığı şeyi... ...pazarlamanın... Hı -hı. E, ...pazarlama diyorum çünkü herhalde... Doğru, evet, yani doğru, ...pazarlamanın doğru, da... ...yollarını da bulmak zorunda... E, ...ve e, bu yollardan bir tanesi... ...gazete ve dergi çıkarmak... ...çok sayıda Hı -hı. gazete ve dergi çıkarıyor... ...bu çıkardığı gazete ve dergilerde... ...eserleri e, okurlarla... ...buluşturmak için e, bulduğu... E, ...pazarlama yöntemi de... ...bence hoş... Çünkü ilk önce tefrika ediyor. <gülüyor> İkincisi fasikül fasikül yayınlanıyor. Üçüncüsü de kitap halinde evet. yayınlanıyor. Dolayısıyla hani yazı para eden bir nesne. Evet. Yazının <gülüyor> para eden bir e, nesne olması da, hani Ahmet Mithat Efendi'nin hem bu babalideki hayatı başlatması, hem de e, yazarın metinlerdeki konumlanmasını da oldukça etkilemiştir herhalde. Değil mi hocam? Ya, herhalde, herhalde. Çok haklısın. Yani e, yazar, bu e, bir otorite olarak bulunmak zorunda e, evet. ki e, Metin'in Metin içindeki muhatabını ve Metin'in dışındaki okuyucusunu etkileyebilsin, evet. idare edebilsin diye. Evet. Mesela bu etkileme tabii işte Servet Fünün ortaya çıktığında o da maalesef e, Ahmet Mithat çok da. Çok acıklı. <gülüyor> Değil mi? Çok, çok acıklı, çok gözden düşüyor. Katiyen, bir kere siyaseten tabii ya. yanlış yerde durduğu... Gibi bir sonuca varılıyor. Ee, 1908'den ikinci oh. Meşrutiyetten oh. sonra. Ha yazdıkları da tabii çok eski usul kalıyor yani şimdi Servet Üfün'ün bambaşka bir çizgiye geçiyor bambaşka bir yaratıcılık Ahmet Mithat'ınki biraz ilkel kalıyor onların yanında ve oldukça gözden düşüyor mesela bütün yazdığı romanların öykülerin girişlerinde mukaddimelerinde hep böyle övgüler düzer şeye okuyucusuna sonlara doğru ki mukaddimelere baktığın zaman ben Ondan çok etkilenmiştim. Diyor ki e, ben böyle yazıyorum. Beğenen beğenir beğenmeyen başka şeyler okur diyor. Yani, öfkeleniyor. öfkeleniyor ve müthiş bir orada bir kırılmışlık var yani. Evet. Bir de sadece bu kadar e, kurmaca işte birçok başka türlerde de yazdığı gibi kurmaca üzerine düşünen de biri. Evet. Evet. Ve yine siz Ahbara Asara Tamimi Enzar diye bir eserini de e, yayınlamıştınız Ahmet Mithat Efendi'nin. Peki bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bu nasıl bir kitap? Niye var Ahbara Asara Tamimi Enzar? <gülüyor> ne diyor bize orada Ahmet Mithat. <gülüyor> Peki şimdi e, şeyden başlayalım. E, 1890'da Avrupa'yı geziyor. Hı -hı. Avrupa'da bir Cevelanda da onu anlatıyor. Ee, ...ve e, o zamana kadar... ...sonra da devam ediyor ama... ...yani Avrupa'nın biz tekniğini... ...almamız lazım ama kültürünü almayalım... Hı hı. Ee, ...fakat... ...aslında Avrupa'yı gezerken... E, ...Avrupa'nın düzeninden... ...çok etkileniyor, temizliğinden... ...çok etkileniyor, sanatlarından... ...çok etkileniyor, yani orada... ...kendi itiraf etmese de... ...bir şey var... ...o kültüründen de etkilenmesi var... ...ve döndükten sonra... ...yazdığı şeylere bakıyoruz... ...onların arasında ahbara asara... Ah, ...tamimi enzar... Hmm. ...yani o batı... ...dikkatini çekmiş durumda... ...bir de neyi yazıyor birkaç bir sene sorabiliyor musunuz... Adab, ...adabı muaşeret ya. yazıyor... Hmm. ...şimdi... ...madem ki biz kültürünü almıyoruz... ...Avrupa'nın... ...Avrupa adabı muaşeretini niye öğretmeye çalışıyorsun... ...Osmanlı'ya... Hmm. ...yani bunu söyleyemiyor... ...kültürden de etkilendiğini... ...ama... Görüyoruz öyle olduğunu. Ahbara Saratamimi Enzar da Avrupa'da romanın nasıl çıktığı tabii kendi görüşüne göre ve nasıl yüzyıllar içinde gelişip 19. yüzyıla bugüne onun bugünü ne, nasıl geldiğini anlatıyor. Yani Osmanlı'ya roman yeni yazılan bir şey Osmanlı da onlara bu türün geçmişini anlatıyor. Aslında çok büyük bir hizmet yani. Evet. Yani bugün e, o e, romanın çıkışı ve gelişimi yorumunu doğru bulmayabiliriz, aynı evet. fikirde olmayabiliriz. Önemli değil. 19. yüzyıl sonunda ilk defa böyle bir şey ortaya konuyor evet. ve işte Ada bu muashereti de yazıyor. Yani bence Hı. bu Avrupa e, yolculuğunun Hı. etkisi bunlar. Bir de zaten şey de önemli sanırım, şimdi siz bunu söyleyince düşündüm. O zamana kadar mesela belagat kitapları falan yazılıyor ya da edebiyat, hani nedir? Hı -hı, ders kitabı hı -hı şeklinde hı -hı. yazılmış şeyler var ama onlar da klasik düzende ilerleyen şeyler. Evet. Doğrudan bir kurmaca üzerine, hani 19. Evet. yüzyılda roman üzerine düşünüyor olması ki hikaye diyor. Yani hikaye, hikaye diyor, tabii. Yani tabii. roman o zaman şey. E, bu da dönemi için aslında bayağı bir farkındalık sanırım. Yani, tabii, tabii. Servet, Tabii. Yani sonradan işte Halit Ziya da hikayeyi yazacak Servet Fünun ama yani yine de sanırım Servet Fünuncular da Ahmet Mithat'a karşı her ne kadar edebi olarak çok taraftar olmasalar da o kadar da çok şey değiller herhalde değil mi hocam? Yani yaptıkları evet siyasi olarak biraz kötü bir yerde duruyor ama. Ama bazıları zaten şu an hatırlamıyorum. Hangileriydi ama Servet-i Fünuncuların bir kısmı hı hı. E, bayağı saygılılar Ahmet Mithat'a evet. yani e, onun çizgisinde devam etmek anlamında değil ama yani geçmişte yaptıkları ile ilgili e, öyle bir şeyler okuduğumu hatırlıyorum. Evet, evet, yani e, Servet-i Fünun tabi bambaşka bir dünya bambaşka evet. bir kafa yapısı tabi Ahmet Mithat'la hiçbir bağlantısı olamaz ama evet, edebiyolar. Doğru. Evet, edebi olarak e, bağlantısı yok. Bir de Ahmet Mithat e, e, bir diğer tarafı da yine özellikle Sürgün'de bir hocalık, öğretmenlik. kendisine de <gülüyor> evet. bir haciyi evvel evet, <gülüyor> sıfatını evet. e, yakıştırması, bu da onun önemli özelliklerinden birisi. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? sadece evvel mi gerçekten? <gülüyor> yani bir yerde öyle hakikaten. Yani kendini tabii bir baba olarak görüyor. Evet. Çünkü bütün o Jale Parla'nın babalar ve oğullarındaki çizgiyi takip edersek yani ülkenin yapısı böyle yani. Padişah ve ailede de baba. O bir baba olarak cahil halkı e, eğitmek istiyor. E, ist ve yani hacı evvel denilebilir neden? Evet. Bir de bu e, yine Ahmet Mithat Efendi'nin alımlanmasının son yıllarda değişmesiyle birlikte biraz böyle e, Ahmet Mithat Efendi geleneğini devam ettiren yazarlardan da bahsedilmeye başladı aslında. Öyle mi? mi? Mesela kimler var? <gülüyor> ben bilmiyorum. Mesela şey, e, Ahmet Mithat Efendi'yi sevdiğini ısrarla belirten yazarlar var. Bunlardan i̇şte bir tanesi. Orhan Pamuk'u da sanırım. Tabii, tabii, evet. Yani Ahmet Mithat'ın yani ne bileyim bundan bir on beş sene önce çıkıp yirmi birinci yüzyılda yazan Hayır. bir yazar şey der miydi bilemiyorum hani ben Ahmet evet. Mithat'ı çok seviyorum evet Doğru. bir yandan da bir Ahmet Mithat Efendi geleneğinin devamı olarak görüyorum kendimi der miydi e, onu çok demezdi, asıkçası, demezdi, değil mi? demezdi, demezdi. demezdi herhalde bana da öyle e, gibi geliyor biraz daha böyle ne diyelim, ansiklopedik bilgilerin e, ya da birden fazla türlerin iç içe girdiği, daha o karmaşanın Hı -hı. anlatılabilir olduğu da e, sanırım e, önemli bir şey. Bir de hocam son olarak kişisel bir şey sormak istiyorum. Evet. Sizin en sevdiğiniz Ahmet Mithat Efendi kitapları nelerdir? <gülüyor> <gülüyor> Valla yani en etkileyici bulduğum tabii müşahedat. Değil Beni mi? çok çok etkilemiştir müşahedat. Bir de yani klişe olarak çok ...Felhatun Bey'le Rakım Efendi... ...yani... ...o kadar güzel bir kalıp... ...bulmuş ki, klişe bulmuş ki... ...bir şeyi anlatmak için halka... ...yani çok basit bir şey... ...öyle sofistike gibi roman hmm. falan demiyorum ama... ...o beni etkilemiştir mesela... ...ya hmm. bak ne güzel adam... ...hani küçük çocukları anlatır gibi... Evet. Ee, hmm. ...şey iyi modernleşme... ...kötü hmm. modernleşme diyeyim... Ee, o beni etkilemiş. Bir de dedi. halkı ürkütmeden, değil mi? Diğer evet, evet, o evet. evvel, evet rolü orada da ortaya çıkıyor aslında evet. dediğiniz gibi evet. ürkütmeden, tamamen evet. zıtlıkları gösterip, evet. gerektiğinde okuru da uyararak, evet bugün de e, programımızın sonuna geldik. <gülüyor> e, çok teşekkür ederiz hocam bugün burada bizimle birlikte olduğunuz için. Ben ee, çok teşekkür ederim. Bugün e, Nüket Esen'le Ahmet Mithat Efendi'yi konuştuk. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.